Zilzal Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla yer şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı ve insanoğlu buna yani yeryüzüne ne oluyor dediği zaman işte o gün yeryüzü haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiş olacaktır. O gün yaptığı işleri kendilerine gösterilsin diye insanlar gruplar halinde çıkacaklardır. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür.